Fatir suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, gökleri yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı olmak üzere elçiler yapan Allah'a hamd olsun. O yaratışta ne dilerse onu artırır. Şüphe yok ki Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Allah'ın insanlara açacağı herhangi bir rahmeti tutacak hapsedecek hiçbir kuvvet yoktur. Tutacağı şeyi de ondan sonra salıverecek yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki bunca nimetini kalbinizle hatırlayın. Dilinizle anın. Sizi gökten ve yerden rızıklandıracak Allah'tan gayrı bir yaratan var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur o halde. Nasıl olup da tevhidten küfre çevriliyorsunuz? Habibim eğer seni tekzip ediyorlarsa senden önceki peygamberler de tekzip edilmiştir. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Şüphe yok ki Allah'ın vaadi bir gerçektir. O halde zinhar, sizi dünya hayatı aldatmasın. Çok aldatıcı şeytanda sakın sizi Allah'ın hilmi ve imhali ile aldatmasın. Çünkü şeytan sizin bir düşmanınızdır. Onun için siz de onu bir düşman tutun. O kendisine tabi olan güruhunu ancak alevli cehennemin yaranından olmaları için davet eder. O küfredenler yok mu? Onlar için çetin bir azap vardır. İman edenlere. Bir de güzel güzel amel ve harekette bulunanlara gelince mağfiret ve büyük mükafat da bunlarındır. Ya kötü amel ve hareketi kendisine süslü gösterilip de onu hoş gelen adam mı? Allah'ın hidayet ettiği kimseler gibi tanılacak. Şüphe yok ki Allah... Kimi dilerse şaşırtır, kimi de dilerse doğru yola sevk eder. O halde Habibim, nefsin onlara karşı hasretle, üzüntülerle tükenip gitmesin. Çünkü Allah onların neler yapmakta olduklarını çok iyi bilendir. Allah rüzgarları salıverip de bulutları harekete getirmekte de olandır. Derken biz onu ölü bir toprağa sürüp onunla yeri, Ölümünün ardından canlandırmışızdır. İşte ölülerin dirilmesi de böyledir. Kim ululanmak hevesine düşerse bilin ki bütün ululuk Allah'ındır. Güzel kelimeler ancak ona yükselir. Onu da iyi amel ve hareket yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlara gelince onlar için çetin bir azap vardır. Onların kurdukları tuzağın bizzat kendisi mahvolur. Allah sizi bir topraktan sonra bir meniden yarattı. Sonra da sizi çift çift yaptı. Onun ilmi olmaksızın hiçbir dişi gebe olmaz. Doğurmaz da ömrü uzatılana çok ömür verilmesi, kısaltılanın ömründen eksiltilmesi de hariç olmamak üzere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 Bunları yapan Allah'tır. Sizin Rabbinizdir. Mülk O'nundur. O'nu bırakıp taptıklarınız ise bir kurma çekirdeğinin zarına bile malik olmazlar. Eğer onlara dua ederseniz duanızı işitmezler. Bil farz. İşitseler bile size cevap vermezler. Kıyamet gününde de onlar sizin müşrikliğinizi tanımayacaklardır. Her şeyden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 başkasının günahını çekmez. Eğer yükü günahı ağır bir kişi diğer birini onu taşımaya çağırırsa, bu hısımı da olsa kendisine ondan başka hiçbir şey yükletilmesine rıza göstermez. Sen ancak gâibane Rabbinden korkmakta olanları, namazı dosdoğru kılanları sakındıracaksın. Kim temizlenirse sırf kendi faidesine temizlenmiş olur. Nihayet varış Allah'adır. Körle gören karanlıklarla nur, gölge ile sıcak bir olmaz. Hülasa dirilerle ölüler bir olmaz. Şüphesiz ki Allah kimi dilerse ona hakikatleri duyurur. Sen kabirlerde olanlara da işittirecek değilsin A. Sen gelecek tehlikeleri haber veren bir peygamberden başkası değilsin. Şüphesiz gibi seni rahmetimizin müjdecisi, azabımızın korkutucusu olarak hidayetle gönderdik. Hiçbir ümmet müstesna olmamak üzere mutlaka içinde asaptan bir korkutucu peygamber gelip geçmiştir. Eğer habibim, seni tekzip ediyorlarsa kendilerinden öncekilerde, peygamberlerini tekzip etmişlerdir. Halbuki onların peygamberleri kendilerine açık açık mucizeler, sayfeler ve nur veren kitaplar da getirmişlerdi. Sonra ben o küfür edenleri tutup yakaladım. Bak, benim inkarımda nice imiş. Allah'ın gökten bir su indirdiğini ve işte onunla nevileri başka başka meyveler bitirip çıkardığımızı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 İşte onlardan kimi nefsine zulmedendir. Onların bazısı mutedildir. Onlardan bir kısmı da Allah'ın izniyle hayrat ve hasenat yarışlarında öncü olup kazanandır. İşte bu büyük fazl-ı keremin ta kendisidir. Mükafatları da adın cennetleridir. Oraya girerler. Orada altın bileziklerden nice zinetlerle. Ve inci ile süslenirler. Orada elbiseleri de ipektir. Şöyle derler. Bizden tasayı gideren Allah'a hamd olsun. Hakikat Rabbimiz çok yarlıgayıcıdır. Çok inam edicidir. Ki fazla inayetinden bizi ebedi durulacak bir yurda kondurdu O. Burada bize hiçbir yorgunluk değmeyecek. Burada bize hiçbir usanç dokunmayacak. O küfredenlere gelince cehennem ateşi de onlarındır. Öldürülmezler ki ölsünler. Cehennemin azabından velev bir kısmı onlardan kaldırılıp hafifletilmez de işte biz küfürde ileri giden herkesi böyle cezalandırırız. Onlar orada şöyle bağırışırlar. Ey Rabbimiz bizi çıkar.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 Ne varsa onu da hakkıyla biricidir. O sizi yeryüzünde halifeler yapandır. Artık kim küfrederse küfrü kendi zararınadır. Kafirlerin küfrü kendilerine Rableri katında şiddette buğuzdan başka bir şey arttırmaz. Kafirlerin küfrü kendilerine kusran ve helakten başka bir şey arttırmaz. Habibimdeki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 Şüphesiz ki Allah gökleri ve yeri zeval bulmalarından korumak için bizzat tutmaktadır. Eğer onlar zeval bulurlarsa and olsun ki ondan sonra kimse bunları tutamaz. Hakikaten o Allah, ukubette aceleci değildir, çok yarlıgayıcıdır. Onlar kendilerine azab bile korkutucu bir peygamber gelirse herhalde diğer ümmetlerden herhangi birinden daha ziyade doğru yolu tutacaklarını, yeminlerinin bütün hızıyla Allah'a an etmişlerdi. Fakat onlara azabıyla korkutan bir peygamber gelince bu onların haktan uzaklaşmalarından başka bir şey arttırmadı. Çünkü onlar yeryüzünde büyüklenmek,